Mehveş Evin ve Serkan Ocak Günaydın 94.9 Açık Radyo'dasınız Ekonomi Ekoloji Programı'ndasınız evet. <gülüyor> evet her zamanki klasik açılıştan biraz farklı olsun dedik bu sabah Evet, <gülüyor> evet günaydınlar herkese evet. Ee, Şimdi aslında toplumun bütün kesimlerini ilgilendirmesi ve toplumun bütün kesimleri tarafından tepki görmesi e, gereken e, ama e, Sadece yine e, belli bir avuç insanın e, konuştuğu yazdığı Çizdiği dillendirmeye çalıştığı bir konuyu Ele alacağız daha evvelki programlarımızda da Aslında sıklıkla işledik Ama şimdi biraz e, bıçak Kemiğe dayandı hatta kemiği geçti, evet, geçti. Evet. E, Durumundayız Hasan Keyfi e, Konuşacağız bugün stüdyoda Bir konuğumuz var Mezopotamya Ekoloji Hareketi'nden e, Agit Özdemir e, Bizimle birlikte hoş geldin Agit <gülüyor> Hoş, geldin. Hoş bulduk. Herkese günaydın. Evet, şimdi e, Türkiye'de tabii yoğun bir siyasi gündem var. O siyasi gündem zaten hiçbir zaman e, durulmuyor. durulmuyor. Evet, ateşi hiç eksilmiyor ama öte yandan e, doğal, kültürel ve tarihi varlıklara yönelik e, rant ve talan odaklı saldırılar da e, durulmuyor öte yandan. Ee, geçen yıl Avrupa'nın en çok tehlikede olan 7 kültür mirasından biriydi. Biri seçilmişti. Ee, Europa Nostra e, tarafından Hasankeyf ve Dicle Vadisi. Burada uzun yıllardır e, buraya bir baraj projesi yapılması e, gündemdeydi. Ilı Barajı. Ve e, yapılır mı yapılmaz mı e, denirken aslında e, 2015 e, sonrası Çatışmalı dönem ve 2016'da ilan edilen o hal sonrasında bu baraj yapımının hızlandığını görüyoruz. Zaten oradaki yerleşim bölgelerinin boşaltıldığını ve hızlı bir inşaat faaliyetine girişildiği hem bölgedeki aktivistler tarafından ortaya kondu hem de zaten hükümet çevreleri de bunu hızla ilerleyecekleri konusunda e, bürokrasi de e, dillendirdi Şimdi e, Çok kısa bir bilgi daha verip Ondan sonra sözü e, Konuğumuza bırakacağım e, Burada çok kritik bir nokta UNESCO Dünya Kültür Mirası kriterlerinin 10 kriterinden 9'unu e, karşılayan Bir yer dünyada Benim tek bildiğim kadarıyla başka böyle bir örnek yok, yok Dünyada 7'sini 8 kriterini karşılayan var, var. Ama 9 kriter yok. birden yok ve geçen hafta gördük ki bu kriterlere sahip bir yer dinamitlerle patlatılıyor. Burası sular altında kalacak deniyordu ama dinamitlerle patlatılan bir noktaya geldi. Ve sonra öğrendik ki bu aslında UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine alınsın diye Türkiye başvuru dahi yapmamış. Bunu da geçen yıl yine sanıyorum bu zamanlar bir, bir buçuk yıl önce bunu da öğrenmiş olduk. Evet Hasan keyifle ilgili böyle acıklı. Ee, böyle vicdanları kanatan e, bir durumumuz söz konusu. Evet, şimdi Agit. evet, evet. Agit'e söz verelim şimdi Hasan Keğfte ne oluyor? Ee, Hasan Keğfte ne oluyor? Aslında çok şey oluyor. Ee, Hasan Keğf'e Alısu Barajından bağımsız ele alamıyoruz. Evet. Ee, onun için ben Alısu Barajı ve Hasan Keğfteki son durumu aslında verilerle birkaç şey e, dinleyicilere sunmak istiyorum. Yani şu an resmi yetkililerin çelişkili ifadeler olsa da ...resmi yetkililerin açıklamalarına göre 2017 yılında bu baraj projesi bitirilip 2018'in ortalarında su tutulması hedefleniyor. Ee, en son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın e, yakında açacağız müjdesi verdiği ve e, %96 oranında bittiğini açıkladı. Yani şu an dolgu hacminin %100 oranında bitti. E, şu an geriye kalan öğrendiğimiz şeye göre bu geriye kalan, Zeynel ve Türbesi dışında geriye kalan 7 yapının taşınması ve şu an gündemde olan dolgu projesi antik liman projesi hı hı. Yani şu an durum o, ee, onun dışında yeni yerleşim yerinden inşaatlar devam ediyor. Şu an 710 konutun yapımı devam etmektedir. Bu konutların da yapımı yine 2017'nin sonunda bitirilip, 2018'de e, Hasan Keif'lerin oraya taşınması gündemde ee, çok geçmedi. Bu yeni konutlar için e, 2000'liği aşkın kişi başvurdu hak sahibi olmak için. Ama bu 2000'liği aşkın kişiden sadece 710 kişi hak sahibi olabildi. Neden öyle? Ee, ...hak sahipliği konusunda mı? Evet. Yani öncelikle orada da yerel halkın bize anlattığı birkaç şey var. Ee, öncelikle DSE'yi e, sadece Hasan Keft'e yaşayan insanlar hak sahipliği tanınacağı söyleniyor. Ama yeni yerleşimdeki evler yapıldıkça evlerin küçüklüğü olsun, fiyatı olsun bu tarz şeyler görüldükçe yerel halkta bir eleştiri, bir ses yükseliyor... Tabii evet. hak sahibi deyince lafını kesiyorum ama e, hak sahibi deyince yani bu bedava bir alan ev sağlanıyor anlamına gelmesin. Yok evet, evet. onu da açıklayalım. E, yani şu an Hasan Kef'de yapılan yapılar e, 3 artı 1 iki artı bir falan tarzı yapılar. İşte eski evlerine belli bir ücret tanınıyor ama e, yaptığımız araştırmaya göre yeni yerleşimdeki evler eski evlerine verilen ücretin iki katı kadar. Hı hı. E, Hasan Kevf halkının da %50'sini aşkın kişi asgari ücret altında bir geliri var. Yani o zaman bu rakamlar açıklandığı zaman belediye başkanı bir açıklama yapmıştı. Yani belirlenen fiyatlarını sadece Hasankeyf halkının %5'inin karşılayabileceği, diğerlerinin bu fiyatı karşılayamayacağı gibi bir açıklama yapmıştı. Hı hı. Yani yeni yerleşkede durum bu. Onun dışında eski köprü dediğimiz yapı var. Onun restorasyonu aldığı altında da işte taşlarla çevirdiler. Buradaki amaç da yine resmi açıklamalarına göre. Ee, ömre en fazla 50 yıllık olan bir baraj için e, bu baraj suyu çekildiği zaman 50 yıl sonra en azından bu köprü yerinde dursun gibi bir mantıkla bunu restore ettiklerini, tırnak için restore ettiklerini söylüyorlar. Yani genel anlamda e, durum bu Hasan Kefe Alısı Barajı'ndaki durum bu. E Tabii bir e, sen bahsettin <gülüyor> Zeynel Bey türbesi e, zaten taşındı ve o, o esnada da e, hem tartışmalar oldu hem sorunlar çıktı. 7 yapı daha taşınacak ama biz burada 12 bin yıllık bir tarihten bahsediyoruz. bahsediyoruz ve e, defalarca anlatıldığı yazıldığı üzere, yazıldı, üzere. Ya, evet. yani yerinde korumak yani bir evet. e, tarihi eseri alıp bir yerden kaldırıp zaten e, taşıdığın zaman zarar vermesen dahi e, bütününe zarar veriyorsun. Evet. Ve çok önemli bir tarihi var Hasankeyf'de. Yani Hasankeyf'i doğru tanımlamak gerekiyor bu hı hı. açıdan. Şimdi Hasankeyf Dicle nehriyle bir bütün olarak yani açık hava müzesi belki Avrupa'da evet. e, şey az olan bir şey. Yani evet burada 8 yapının taşınması gündemde ama Hasankeyf bu 8 yapıdan oluşmuyor. işte binlerce mağaralar var. Bin, binlerce Kiliseler, e, ondan sonra Süryani mahalleleri, Süryani evleri, yani farklı kültelerin burada yaşanmışlıkları hepsi altında, yani hepsi su altında bırakılacak. Sekiz yapı taşıyoruz, taşıyacaklar. Zeynel ve Tülbez taşındıktan sonra e, Orman ve Suçları Bakan şöyle bir açıklaması olmuştu. Yani biz dünyanın en büyük barajlarını da yaparız, e, tarihi de taşırız gibi bir açıklama yapmıştı. Ama dediğimiz gibi yani Hasan Kev sadece birkaç yapıdan oluşan bir yapı değil. Buradaki yaşanmışlıklar, buradaki kültür, evet. buradaki insanların beraber yaşantısı. bunlar hepsi aslında sular altında bırakılıyor. Evet, katman birkaç... katman bir kültür var orada aslında ve e, özellikle bu Adnan Çevik e, doçent doktor. E, şu an hangi üniversitede olduğunu hatırlayamayacağım ama onun Hasan Kefle ile ilgili çok önemli bir çalışması var. Ve aslında e, Türk İslam... E, tarihinin Aynen. en evet. önemli eserlerinin de aslında Hasan keyfte e, olduğunu e, söylüyor ve onların detaylarını veriyor aslında internetten de girip bulmak mümkün o e, onun o Hasan Keyif'le ilgili çalışmasını ve yani işte bu kadar ejdat muhafazakarlık Üzerinden milli e, bir değerler. milli değerler üzerinden e, siyaset götüren bir milli iktidarın ha, üstelik e, bir e, siyasi iktidar döneminde e, bu eserlere yönelik bu, bu tarz böyle yani hunharca diyeceğim artık e, saldırıların olması da tabii çok e, manidar e, görünüyor öte yandan. Evet yani geçen hafta gündeme düşen yani bu dolgu projesi ve kayaların düşürülmesi projesinde... Evet, evet o konuda Tabii kafalar o... da karışık çünkü e, zaten sular altında kalacak. Niye dinamitleniyor diye yani dışarıdan özellikle Hı -hı. Hasankeyf'i bilmeyenler evet. açısından bizi bir anlatır mısın? Yani neden dinamitleniyor bu kaya kayalar? Yani şöyle başlayalım 7 yıl önce Hasankeyf'de e, bir kaya düştü ve altında bir vatandaş hayatını kaybetti. Ve bu gerekçelendirilerek e, kale kapatıldı... O günden bugüne kadar kale kapalı, turizme hmm. insanlara yani gezmek isteyen insanlara kapalı. 2016 yılına geldiğimiz zaman bir proje hazırlandı. Bu proje işte e, yüklenici firma ile imzalandı. Bu proje kapsamında belirlenen 24 kayanın düşürülmesi, e, onun dışında 4 tane vadinin e, 5 milyon metreküp gibi bir e, dolguyla doldurulması ve buranın işte turizme açılması ve kalede bir antik liman kenti yapılıp e, buraya taşınması. E, tam bu şeyi soracağım, bu e, 24 kayanın e, patlatılması yani yıkılmasından bahsettik. E, bu 5 milyon metreküp vadiye doldurma. Yani e, sular zaten vadiye dolacak ama onun haricinde de bir doldurmaya ihtiyaç var ve anladığımız kadarıyla bu e, kayalar bu dolgu malzemesi yapılmak üzere din dinamikleniyor. E, evet yani. Görüntüler paylaşıldıktan sonra birçok yorum yapıldı. Uzmanların, evet. uzmanların görüşlerine başvurduk ee, ve şöyle bir sonuç çıktı. Yani 5 mm küp harfiyat elde etmek çok zor ve ya bu harfiyatı dışarıdan araçlarla taşıyacaksınız ya da kayaları düşürüp buradan harfiyet elde edeceksiniz. Maliyet açısından kayalarını düşürülüp harfiyet haline getirilmesi daha e, maliyetsiz olacağı için bunda ısrar ediliyor. Ee, zaten Hasankev Yaşatma Girişimi bir açıklama yayınladı, görüntüler de yayınlandı. Orada da çok net bir şekilde ifade ediliyordu. Yani sağlam olan kayaların düşürülmeye çalışıldığı çok net bir şekilde görülüyordu şeylerden. Evet. Patlamalar olduktan sonra bile yani kayalar yerli yerinde duruyor ve arkadan gelen seslere bakılırsa işte e, oradan belli ki çalışan insanlar şöyle açıklamaları vardı. Kaya yine düşmedi. Yerli yerinde duruyor gibi açıklamaları vardı. Ama Hı. resmi yetkililerin de açıklaması başka. Hı. Yani sanki evet. e, orada bir tehlike arz ediyor. Gibi. E, kayalar gibi bir e, açıklama yaptılar. E, yani şöyle dediğim gibi. Yedi yıl önce bir kaya düştü ve bir vatandaş hayatını kaybetti. Çok farklı önlemler alınabilir ama alınan önlem. Bütün, bütün kalenin turizme kapatılması yani buranın insansızlaştırılması. Evet. Hasankeyf yani bu yakın süreçte insansızlaştırıldı zaten baraj şeyi ve evet. bu e, kaya hikayesinden sonra. evet. Yani genel anlamda Türkiye'deki mevcut durum siyasal süreç ve bölgedeki durum zaten hani turizm açısından çok çok kötü yani verilerle de biliniyor biliniyor çok kötü durumda. Şimdi bu kale kapatıldıktan sonra zaten Hasankeyf en fazla gezilen görün, görülmek isteyen yer orasıydı burası kapatıldıktan sonra hem yerli olsun hem yabancı olsun. Bir de bölgedeki çatışmaların etkisiyle turizm e, şey noktasına geldi. Şu an esnafa da bakıyoruz. Esnafın durumu çok çok kötü. E, yani o gün evet bir kaya düştü. Farklı önlemler alınabilir. Yerinde hemen önlemler alınabilirdi ama kale kapatıldı ve 7 yıl sonra hatta 7-8 yıl sonra kalkıp işte biz kayaları düşürüyoruz ki e, kaleyi açabilelim ve güvenli bir yer haline getirelim. Ne, neden o zaman yapılmadı? 7-8 yıl sonra yapıldı gibi sorular sorulması gerekiyor. Evet. Evet. Şimdi aslında onun belki e, altyapısını da e, hazırladığını e, düşündüğümüz bir çalışma var. Şimdi bu yıkım tehlikesi olan e, kayalar için e, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu e, OT diye bir e, rapor hazırlatma konusunda bir karar alıyor Ocak ayında ve e, bunun akabinde ODTÜ Jeoloji Mühendisliği bölümünden Profesör Doktor Tamer Topala e, bu e, antik kent içinde yer alan ve işte e, tehlike arz ettiği iddia edilen e, kaya bloklarının nasıl e, bertaraf edileceği ile ilgili bir rapor yazıyor bu Tamer Topal. Ve bunların düşürülmesi gerektiğine dair bir rapor yazıyor ve demin Agit'in de söylediği gibi aslında işte çelik teller germek gibi çeşitli yöntemler var. Yani sonuçta çünkü burada biz 12 bin yıllık bir tarihten bir insan şeyinden, medeniyetten bahsediyoruz ve e, yani o kayaların bile oradaki o taşlaşmış yapının da bir sonuçta tarihi ve e, yani kültürel değeri var aynı zamanda baktığımız orası bir bütün olarak ele alınması e, gereken bir Hala e, şey yapılmamış yani antik bir takım kazılar bir takım bölgelerinde yapılıyordu. E, şu anda zaten onların hepsi durduruldu diye biliyorum. Ama orada e, başka da araştırılabilecek şeyler vardı belki bilmiyorum. Sen çok yani, daha evet. iyi biliyorsun. Bununla ilgili de e, biraz bilgi verelim. Lütfen. Öncelikle Pelin Hanım'ın değindiği nokta üzerine yani Avrupa'nın ya da Dünya ya da Türkiye'nin başka bir yerine böyle bir yere gittiğimiz zaman şöyle tabelalar görüyoruz işte fotoğraf çekilmesin, flaşlar zarar verecek gibi açıklamalar hmm. var ama 12 bin yıllık bir tarihten bahsediyoruz ve burada patlayıcılar kullanılıyor, iş makineleri girmiş durumda, kayalar düşürülüyor. Yani bunun yeniden tartışılması gerekiyor. Ee, gazlarla ilgili Kültür Bakanlığınca cebellerinin işte 30, 330. E, kazılması gereken alan belirlenmişti. Vadi'de. Yani e, genel anlamda, Ilı Su, Baraj Hı -hı. altında kalacak yerlerde. Buraların sadece 20-25 tanesi kazılmış durumda. Diğerleri hepsi su altında kalacak. E, Temmuz ayında hemen dar geçitte çok önemli bir kazı başlatıldı ve kısa sürede bitirilmesi gerekiyor. Burada da e, yetkililerin açıklamaları oldu. Yani M.Ö. 10.000 ve 7.000 yılları arasında çok geçmişlere dayanan e, inanç yapıları ve duvarlar, evler, e, konutlar elde ettiklerini, bulduklarını ve kısa sürede bu çalışmayı bitirmeleri gerektiğini açıkladılar. Aslında biraz da itiraz vardı. E, çünkü dünyada ya da Türkiye'de, e, başka yerlerde bu tarz çalışmalar belki yıllar alıyor. Göbeklitepe'de yıllar 1975 yılında doğru biliyorsam kazılar başladı ve hala bunun çok Küçük bir kısmının kazıldı ve daha evet. çok... Ve dünya çapında bir olay oldu o, Göbekli Etepe. Tepe. Evet, e, yani onunla ilgili şunu da belirti, emekleme yapayım. 2005 yılında bulunan Hasan Kefe vardı. Hmm. E, 2011 yılında kazılmaya başlandı ve o zaman işte e, Kazı Başkanı Abdü şu an FETÖ PYD'den tutuklu e, açıklamalar olmuştu. Aynı şekilde Japon ar arkeologlar da çalışmıştı orada. Açıklamaları şu yöndeydi yani Göbekli Tepe kadar eski... Ve dünyanın belki yani tarihin en eski inanç yerini bulduk gibi açıklamaları olmuştu. Bu arkeoloji camiasında ve tüm toplumda bir heyecan uyandırmıştı. Ee, ama 2011 yılında başlatıldı ve şu an kapalı orası. Ne kadar kazı yapıldı, ne elde edildi, üzeri örtüldü mü gibi e, sorular soruldu. Belirsizlik halken. Buna da cevap yani. yok tabi. Cevap yok evet şu anda. Evet. Tabii e, şimdi bu Hasan Keyfe e, barajı meselesi aslında e, Türkiye'nin en eski çevre e, kültür e, mücadelelerinden birisi. Bergama gibi, Tepe gibi gene bir 25-30 yıllık var, herhalde evet, evet. E, geçmişi var. Tabii e, Hasan Keyfi kurtarmak için e, çok kampanyalar yapıldı. Uluslararası e, çapta yapıldı. Sese getirdi. Ama şimdi geldiğimiz noktada daha o zaman yani dokunulmamıştı da e, Hasan. Ee, ve sözünü biliyorum Pelin ee, O dönemde yabancı bankalar e, e, Kredilerini kampanya, Çekmek zorunda kaldılar Bu evet. kampanyalar yüzünden ve e, Burada böyle bir değer olduğu için e, zaten Abi Biz bunu fonlayamayız, fonlayamayız. Böyle bir e, projeye ve finansman e, vermeniz Yerli e, bankalara e, Nasıl diyelim paket oldu Evet, mesele evet. isteseler de istemeseler de <gülüyor> e, yani dediğim gibi uluslararası camiada çok önemli kampanyalar yapıldı başarılı da oldu e, zaten yani Türkiye'de genel anlamda çevre e, mücadelesi böyle bir adım atıyorsunuz bir takım kararları iptal ettiriyorsunuz bir iki sene sonra arkalardan dolaşılarak bir bakıyoruz tekrar e, konu önümüze gelmiş aslında Hasan Keefte tam öyle oldu Hı. şimdi tabi e, yeni durum da başka türlü bir şey var dinamitler patlıyor demin sen dediğin gibi iş makinaları Hasan Keyf'in içinde geziyor kaya düşecek diye insanları sokmadığınız yerde iş makinaları aletler cirit atıyor şimdi uluslararası kamu oyuna yönelik e, ...neler yapılıyor, bir şeyler var mı... E, ...size gelişler var mı... ...yani bir takım bilgi almak... veya ne yapabiliriz gibi... E, ...biraz o yani... ...Uluslararası camiayı tekrardan harekete geçirecek bir... ...oluşum var mı şu anda? Yani aslında bıraktığınız yerden biraz... ...Ilusu Barajı'nın <gülüyor> o tarihselini iyi anlatmak gerekiyor... ...çok çok eski bir mücadele dayanıyor... Hı. ...işte 1954 yılında planlanıyor... ...1980'liğine GAP kapsamında alınıyor ...ve e, Türkiye'nin vizyon projesi... ...olarak değerlendiriliyor... Yani o zaman 1998'de işte birinci konsorsiyum oluşturuluyor ve uluslararası baskı, STK'ların ve yerel halkın tepkisi bu konsorsiyum dağılıyor. Yine 2004 yılına geldiğimiz zaman yeni ikinci konsorsiyum kuruluyor. Yine buna karşı bir mücadele var. Avrupalı şirketlerin ve bankaların desteği var. Burada bu bankaların ve şirketlerin Türkiye'den istedikleri raporlar vardı. Belli başlık kriterler vardı. VSTKların çalışması, işte Türkiye'nin bu kriterleri yerine getirmemesi yine dağılmasın sebep oldu ama şimdi Su Barajında şöyle bir şey var yani Orman ve Su İşleri Bakanı e, Veyseleroğlu bunun milli bir mesele olarak değerlendiriyor. Su Barajın bitirilmesi milli bir mesele olarak değerlendiriyor. 2008 ya da 2009 yılında e, şu an Cumhurbaşkanı e, Recep Tayyip Erdoğan bir açıklaması vardı. yani ne olursa olsun, ne pahasına olursa olsun e, biz bu projeyi bitireceğiz gibi bir açıklaması var yani bir ısrar var. E, şimdi Avrupa'da yani Asankif 12 bin yıllık ve dünya, bütün insanlığın eseri yani gelecek nesilleri bütün dünyaya e, aktarılması gereken bir yapıt. E, dünya gündemde, dünya basında çok yer aldı. E, geri dönüşler oldu, neler yapılıyor, neler ediliyor. Ama şu an e, Türkiye'deki ve bölgedeki durum çok farklı seyrediyor, çok farklı bir süreç var. Ve bazen işte e, Sur gibi ya da Hasankev gibi ya da başka, Celat Tepe gibi başka yerler ikinci gündem olarak kalabiliyor. Dünya basında çok fazla yer aldı bu dinamitlenme. Yani patlayıcıların kullanılması, kayaların düşürülmesi dünya gündeminde çok fazla yer aldı. Guardian'da iki gün önce bir yazı yer aldı. Evet, yani, gazetesinde. Evet. Yani dünyanın, yani Uluslararası basının özellikle çok fazla ilgisi var. Ama dediğimiz gibi mesela bugün ay davası var. Sonbaharda, yani önümüzdeki günlerde sonuçlanması belki nasıl bir yaptırım olur onu bilemiyoruz. Onun dışında dediğimiz gibi UNESCO'nun 10 kriterinden 9'unu belliyor. UNESCO tutumunu Evet. E, net değil. Sur'daki tutumdan görebiliyoruz. Yani listeye hmm. alınmış bir yerin e, dahi korunamaması ama Hasan Kef alınmamış bir yerin yani dünyada çok fazla bir ilgi var evet, e, gündemde. Sur alınmıştı aslında iki evet. yıl önce ama Sur'la ne ilgili oldu? de e, UNESCO'nun yani bir Yaptırım yaptırımı olmadı. veya ne bilirim yani sert bir çıkışı bir şeyi e, açıklaması olmadı çok bir, derin bir sessizlik hakim UNESCO tarafında. Evet aslında e, yani. O zaman İstanbul'da UNESCO karşı formu yapılmıştı ve UNESCO ciddi bir şekilde tartışılmıştı. UNESCO ciddi bir şekilde tartışılması, yani Hasan Sur'dan aslında Türkiye'de. Hasan Sur'daki samimiyetsizliğinden dolayı bir çıkış oldu ve UNESCO çok ciddi bir şekilde eleştirildi. Evet. Yani UNESCO en nihayet işte devletlerin oluşturduğu bir e, oluşum e, ve burada genelde devletlerin raporları, devletlerin söylemleri, e, bakanlıkların söylemleri dikkate alınıyor. Yani sur alındı, listeye alındı, hemen ardında çatışmalar başlandı. Yani buna dair bir açıklama, bir resmi bir çıkış yaşanmadı ve sorun durumu bugün görebiliyoruz. Evet. İşte kentsel dönüşüm adı altında boşaltıldı, şu an yıkım devam ediyor durum bu yani. yani aslında UNESCO'nun da çok samimi ya da AHİM'in çok çok samimi olduğu da söylenemez bu konularda. Evet. Bir de Ilıso Bar Barajı için tabii e, yani işte üretilecek elektrik enerji üzerinden bunun ne kadar gerekli bir proje olduğu e, devamlı olarak e, hükümet ve şirketki e, barajı yapan evet, Nur ve Cengiz. Cengiz yine evet. Çıkışırdık mı? Da. Hayır. E, fakat tabii e, bunu çeşitli e, bilim insanları da e, farklı bir şekilde yanıt da verdiler. Yani buradan üreteceğiniz elektriğin işte e, ve barajın ömrü hesaplandığında e, hakikaten aslında öyle büyük bir e, şeyi yok faydası yok bu konuda söyleyeceğim bir şey var mı? E, evet yani dediğim gibi 1954 yılında planlanan bir proje Hı -hı. ve buradaki temel şey ilk başta elektrik gibi gözüküyor. Ama bugün geldiğimiz teknolojide uzmanların da söylemleri dediğiniz gibi... ...bunu çok farklı yöntemlerle, işte güneş enerjisi, rüzgar enerjisiyle elde edilebilir. Ama e, bu noktada şunu belirtmek gerekiyor. Evet, e, bugün elde edilecek enerji barajdan Hı. farklı yöntemlerle elde edilebilir. Ama bu enerjinin nasıl ve ne için, kim için elde edilecek, üretilecek söyleminin de tartışılması gerekiyor. Çünkü bu bazen işte bu enerjiyi farklı yöntemlerle elde edebiliriz. Ama bu enerji neye kullan kullanılacak, doğaya zarar verecek şekilde... Farklı yöntemlerle kullanılacaksa biz buna da aslında bir eleştiri getirmemiz gerekiyor. Yani e, aslında şu an istatistiksel veriler elimde yok ama açıklamalar da yapılmış. Yani e, barajın ömrü, elde edilecek enerji, evet. oradan güneş ve rüzgar enerjisi potansiyeli evet. hesaplanmıştı. Aslında devlet enerji konusunda zararlı çıkacak devlette Ama. millet de millet zaten, de, evet zaten yani. e, bildiğim kadarıyla Alısu Barajı'nın şu an bütün e, projeksiyonu planlaması o 1960'larda 70'lerde yapılan e, ölçümlerle yani şu evet. anda e, işte Dijlenin suyunun debisi öyle bir barajı yapmaya uygun mu su ne kadar tutacak yani o projeksiyonlar da aslında e, Çok eski geçmiş yıllardaki. geçmiş yıllardaki ölçümlere dayanarak e, yapılmıştı Tabii e, burada aslında süremiz de daralıyor e, şunu da söyleyelim aslında buradaki bu tabii ki yani 12 bin yıllık e, tarihi varlıkların e, bu şekilde hunharca yok edilmesi zaten bunu tartıştık bu bir kenarda duruyor e, işin ekoloji kısmına gelemedik dahi. gelemedik <gülüyor> evet e, çok ve, önemli yani ve bunu, sadece e, mesela orada işte e, konut e, hakkına işte e, ne dedin hak sahibi olamayan insanlar mağduriyetler yaşandı aslında suyun öte tarafında da bu baraj yapıldıktan sonra mağduriyetler yaşanacak. Özellikle Irak, evet. İran e, kısmında da orada su bedevileri denen ve tamamen e, Dicle'den gelen suyla orada e, tarım yapan bir takım insanlar var. Onların da hayatları Onlar üç e, sene 4 e, sene önce gelmişlerdi. Açıklama evet. yapmışlardı. Kendileriyle e, tanışmıştık. Evet. Evet. olmuştuk Hakikaten de yani bütün hayatları e, bu sulara bağlı olan insanlar e, bu suyun kesilmesiyle e, çok çok büyük sıkıntılar evet. çekecek. Ama tabii ki e, özellikle başkalarının e, başına ne gelenler e, genelde e, yöneticilerimizi ilgilendirmiyor. Halbuki bu hepimizin meselesi. Evet. Yani e, Ilısı... son sözleri evet. Evet. söyleyecek çok şey <gülüyor> evet. var. Biz bir birkaç Ilısı, programda evet, yaparız sanki keyifle ilgili. Umarım dengeler. Yani şimdi Ilı Barajı GAP kapsamında derlenilen bir proje. Aslında aslında GAP... Kapsamındaki sular Dicle ve Fırat üzerindeki tartışmaları çok geçmişe götürüp... ...işte 1990'lardaki Irak'la sürtüşmeler, Saddam'ın... E, ...işte bombalar, söylemleri, e, Suriye'nin yine aynı şekilde tartışmalar, uluslararası anlaşmalar... ...çok farklı şeyler var. E, şimdi bu doğrudan Irak'ı etkileyecek. Yakın dönemde iki ay önce İran'dan yani resmi devlet yani Hümeyni'ye kadar... ...varan açıklamalar oldu. İşte Ilı Su Barajı'nın yapılması İran'daki su kaynaklarını çok ciddi şekilde etkileyecektir. Irak bölgesine geldiğimiz zaman... Yani eğer bu uluslu barajı yapılırsa %30 oranda debi düşecek ve buradaki tarımsal yani sulu tarımla geçinen insanlar geçim sağlayamayacak balıkçılık ölecek ve orada sazlıklar var yani oradaki iklim ve ekosistem çok önemli bu baraj yapılırsa bu sazlıkların hepsi yok olacak yani çok ciddi ekolojik tahribatı var. Yani Alısu Barajı dediğimiz gibi biz Hasankeyfi'ne sadece Hasankeyfi olarak yani Ilı su Barajı ne, Ilı Barajı yani hepsini bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Ilı su Barajı bir bütün olarak Dicle Vadisi'nin sular altına bırakacak. Bırakacağı alan 330 bin kilometre kare ve burada birçok tarım alanları e, su altında kalacak. Bu Dicle Vadisi'nde endemik türler var. E, hmm. yani yine Dicle Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre bu bölgedeki endemik türlerin sayısı 266 tane. Ee, ve bu e, sayılar arasında birkaç tanesi uluslararası kırmızı listede olan türler. Yani e, korunması, e, elzem, evet. elzem acilliyeti, tükenen evet, anlamında. Son e, yani Fırat, e, Fırat e, Nehri üzerinde yapılan barajlardan sonra oradaki canlılar aslında Dicle Nehri'ne, Dicle Vadisi'ne göç ettiği bir şekil ve şimdi Dicle Vadisi üzerinde Alısı Barajı yapılacak ve bu canlıların endemik türlerin e, tamamen yaşam alanları yok edilecek. Öldür, ölecekler belki kırmızı listedeki dünya için çok önemli şeyler ...bugünün su barajıyla... ...sular altına kalacak. Evet. Çok boyutlu, çok katmanlı... ...bir mesele. Süremizin sonuna... ...geldik. Bu Hasan Hasankeyf meselesi aslında... ...çok fazla daha programlar... ...kaldırır. Zaten de... Aynen. ...görünüşte o ki daha çok konuşacağız... ...önümüzdeki günlerde. Bu Burada bu şekilde bu vandalizm... ...devam ederse... Ee, çok teşekkür ediyoruz. Agit Özdemir'di bu hafta ekonomi, evet. ekolojinin teşekkür konu. Ee, son de... bir şey söylemek evet. istersen son <gülüyor> şansın bu. <gülüyor> ee, evet yani Hasan Kef, bir bütün oluk insanlığın tarihi ve buradaki Hasan e bir göz yeniden bakmak gerekiyor. Buradaki yaşananlara, buradaki olanlara ve neler olacağına yeniden bakmak, yeniden değerlendirmek gerekiyor. Ben bütün dinleyicilere çok teşekkür ediyorum. Hasan Kef için yeniden bir duyarlılık çağrısı yapıyorum. Teşekkür Çok ediyorum. teşekkür İnşallah ederiz biz o de. O ses de duyulur duyulması gereken yerlerden. Çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Görüşürüz. Ekonomi Ekoloji